Askere Mektup Sevgili Hakkur, mektubunu aldım. Gelmesi ne denli sevindiriciyse de okuduklarım o denli üzücüydü. Demek askere gittiğinden beri çavuşun size özellikle de sana yapmadığı kalmamış. Suçum olsa yanmam diyorsun. Sana inanıyorum dostum. Olur olmaz senin dövdüğüne göre yazdığın gibi o asker ocağına yakışmayan sadistin teki. Sen sivilken ağzına kötü söz almazdın. Adamın beşinden mezarına kadar nesi varsa içinden söylediğine göre gerçekten çok sinirlenmişsin. Ama haklısın. Ben de olsam ondan nefret ederdim. Oysa hepiniz aynı vatanın evladısınız. Neden ayrım yapıp en ağır işleri sana yaptırıyor ki? Senin gibi aklı başında, sorumlulukların bilincinde olan insana böyle davranmak için Adi birisi olmalı. Zaten adinin teki demişsin. Neyse alkış, vatan borcu bu. Her şeye, insanlıktan uzak olan çavuşuna bile katlanıp vazifeni yerine getirmelisin. Sen yine elinden geldiğince iyi asker olmaya çalış. Beni de mektupsuz bırakma. Mektupları dışarıdan yollamakla iyi ediyorsun. Çavuş iti okursa, bir de bu mektuplar için dayak yersin sonra. Özlemle gözlerinden öperim. Dostun Recai. <gülüyor> Özgürlük içinde, özgürlük kapandı, özgürlük içinde, Ulan Recai İti, ben sana ne zaman mektup yazdığında o Allah'ın belası mektubu gönderdin? Mektuplarımızın okunduğunu bildiğin için bu adili yaptın değil mi köpek? Senin yüzünden gün gibi çavuşumun bana yapmadığı kalmadı, tonla dayak. Bir haftada hapis cezası yedim. Çavuş beni bölün önüne çıkartıp karşınızda ordumuzun en şerefsiz askeri duruyor dedi. Ne dediysen senin nasıl adi bir yaratık mektubunun da o eşek şakalarından biri olduğuna inandıramadım. Bir daha mektup falan yazma. Zaten ilk izne gelişimde ellerini un edeceğim. Birkaç yıl eline kalem alamayacaksın. En kısa zamanda başına bir kaza gelmesini sürüm sürüm sürünmeni dilerim. Hakan özgürlük elinde, özgürlük seninle özgürlük, özgürlük sen orada. Merhaba Hakkuş. Yanında olamadığım, sorunlarını ve acılarını paylaşamadığım için kahroluyorum. Mektuplarını okudukça içim kan alıyor. Manyak çavuş iyice az daha. Vay sadis vay. Bir de adam bilip çavuş yapmışlar. Böylelerinin eline hiç etki vermemeli. Sonra da ne oldum delisi oluyorlar. Sivil olsam yapacağımı bilirdim diyorsun. Ama haklısın akkuş. Sinirlerine hakim ol. Askerlikte üstte saygısızlık olmaz. Adam askerliğini bitirtmezler vallahi. Uy mu hayvana dostum. Zor ama sayılı günler gelir geçer. Buralar bildiğin gibi eksikliğini hep hissediyoruz. En güzel günler seninle olsun. Kardeşin recai. Rejay denen hayvan. Lan sana hayvan demek iltifat hayvanlara hakaret olur. Oğlum sen çıldırdın mı? Çavuş fıttırdı. Adam bir ağzıma yapmadığı kaldı. Yazmadım komutanım diyorum, yemin billah ediyorum dinlediği yok. Ah ulan eşşi oldu yaktın beni. Askerliğim şimdiden bir ay uzadı. Her gece tuttuğum 8-5 nöbetleri, günde yalnız başıma tam tesisat 20 km koşu, iki çıvalı ıspanak ayıklamak imanımı gevretiyor. Yeter artık Recai. Şakanın çıkacak suyum uyu kalmadı, cımcık oldu. Bu gidişte biraz zor ya, izne giresem kendine kaçacak delik ara. Tüm kemiklerimi kıracağım, Allah belanı versin, Hakan. Hakkuşçu Yo yazdıklarına inanamıyorum Bu kadar da olamaz ama Artık o şerefsiz çavuşun sana yaptıklarını insan yapmaz Nedir bu eşeğolda eşeğin insana çektirdiği Yani affedersin ama insan sokaktaki uyuz ite bile daha iyi Daha merhametli davranır Bak Hakkuş, Sakın benden gerçekleri saklama Yoksa görevden mi kaytarıyorsun de sonunda ikiniz de bu vatanın evladısınız. Böyle yapması için kafasından sakat ya da soysuz olmalı. Ne diyeyim hakkuş? Sabredeceksin. Allah sevdiği koluna çektirmiş. Seni de seviyor olmak ki çavuş gibi damusuzu başına bela diye sarmış. Can Dostun Recai Recai Soysuzu Stop Sayende askerliğim bitmeyecek Stop Firar ettim Stop Çacazına ''Geliyorum. Stop. Hakan.''